Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina ve Nebiyyina ve Şefi'ina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in KON TV'mizin çok değerli izleyicileri, çok kıymetli kardeşlerim Hepinizi alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ımın selamıyla selamlayarak sözlerime ve sohbetime başlıyorum Geçirdiğimiz günlerden sonra tekrar beraber olma nimetini bize bahşeden, sayısız nimetlerle bizi perverde kılan Rabbimize her zamanki gibi önce, nihayetsiz bir teşekkürde, bir şükürde bulunmamız gerekiyor. Onun için Rabbime hamd ve senaların en güzelini arz ediyorum. Rabbim kabul buyursun. Yüce Rabbime şükrediyorum. Cenab-ı Hak nimetlerimizi ve şükrümüzü artırsın. Rabbim sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi sağlıkta, sıhhatte ve afiyette daim eylesin inşallah. Tabi sebebi hilkatimiz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine de sayısız salat ve selamımızı arz ediyoruz. Yüce Rabbim dünyada onun nurlu yolunda kıyamet gününde hamd sancağının altında, cennetinde de komşuluğunda olmakla bizleri şereflendirsin inşallah. Çok değerli kardeşlerim, doğrusu uzun bir zaman beraber olamadık. Ama bu arada hemen şunu söyleyeyim, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ıma hamd ve senadan ve teşekkürden sonra, onun lütuflarına, keremine, ihsanına en en kalbi hamd ve senalar ve teşekkürlerden, şükürlerden sonra siz değerli kardeşlerimin dualarını her nefesimde, her adımımda hissettim. Ve onun için bu beraber olamadığımız, tahmin ediyorum dört ay gibi bir zaman oldu. Geçirdiğim bu zaman zarfında aciz kardeşiniz olarak, hep sizlere şöyle dua ettim. Kardeşlerim biliyorum, hissediyorum, bana dua ediyorlar. Ya Rabbi sen de onlara dünyada ve ahirette sıhhat, afiyet, saadet ve selamet ver. Ne dünyada ne de ahirette onlara çile verme, keder verme, hastalık gösterme. Ben onlar adına bu operasyonu, ameliyatı geçirmiş olayım. Sen onlara hep afiyet ver ya Rabbi diye dua ettim değerli kardeşlerim. Tabii uzun zamandan sonra böyle beraber olmanın heyecanı var içimde doğrusu. Ee, ama dediğim gibi ben bunu bütün varlığımla hissettim. Aziz kardeşlerimin, değerli kardeşlerimin dualarını. Onun için sizlere tekrar tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Cenab-ı Hak Hazretleri sonsuz razı olsun diyorum. Rabbim size ve bütün din kardeşlerimize ne dünyada, ne mahşer gününde, ne ukbada. Hiç sıkıntı vermesin, keder vermesin. Dedelerimin tabiriyle dünyada da ahirette de sizi, bizi ve bütün din kardeşlerimizi aziz eylesin inşallah. Rabbime hamd ediyorum. Rabbimin başta lütfu. Bugün sizlerin dualarıyla tekrar karşınızdayım. İlahi takdir müsaade etti bize. Sizlerle helallaşıp gitmişti kalbuki Ama daha... Ee, geçirilecek ömür varmış daha Rabbimin verdiği zaman varmış Rabbim kalan ömrümüzde cümlemize rızasına uygun bir hayat nasip etsin hayırlı, sağlıkla, sıhhatle, afiyetle dolu bir ömür nasip etsin sonra da hepimize arzu ettiğimiz şekilde imanı kamil ile yüce Rabbimize kavuşmayı Rabbim bahşetsin, lütfetsin değerli kardeşlerim beraber olamadığımız zaman içerisinde dünyada enteresan hadisat cereyan etti. Onları beraber dertleşemedik ama gün gelir bazılarının üzerinde zaman zaman konuşuruz diye ümit ediyorum. Onları beraber tahlil edemedik, beraber yorumlayamadık ama tahmin ediyorum benim düşündüklerimi siz düşündünüz, sizin düşündüklerinizde ben düşündüm. Bugün artık öyle bir çizgideyiz ki hep dua ediyoruz. Rabbim yarınımızı bugünümüzden daha hayırlı kılsın diye. Artık geçmişe dönüp bakacak zaman yok öyle demek lazım. Çünkü dünyanın hadisatı çok süratle seyrediyor. Önümüzde memleketimiz için önemli günler var. Rabbim bu önemli günlerde büyük hayırlar, büyük fütühat. Hem alemi İslam için hem de cennet vatanımız için Hep hayırlar, iyilikler ve güzellikler nasip etsin inşallah Hep beraber dua edeceğiz Hep beraber çalışacağız, gayret edeceğiz İnşallah hem kendimiz için güzel bir istikbal hazırlayacağız Hem de yavrularımıza Umuyorum ki güzel bir dünya, güzel bir alem bırakmanın gayreti içerisinde olacağız Rabbim sizlerden sonsuz razı olsun Dediğim gibi inanın böyle çok bariz çok açık hissettim. Tabii ağır bir operasyon geçirdim. Bunu kabul ediyorum. Kalp kapakçığım değişti. Kalp ameliyatı geçirdim değerli kardeşlerim. Ama e, tabi belirli bir süre o onun kendine göre bir sıkıntısı var. E, ve fakat ben kardeşlerimin dualarını hep üzerimde hissettim. Ve de sizlere çok dua ettim. Çok dua ettim. Artık öyle dua ediyorum Yüce Rabbime. Rabbim keder vermesin. Bugün... Rabbimin lütfuyla ve keremiyle yeniden beraber olmaya başladık. Biliyorum ben. Yani inanın böyle Bulgaristan'dan telefon edenler, Rusya'dan telefon edenler, artık Avrupa'dan sayısız kardeşlerimiz. Ben onların hepsine ayrı ayrı şimdi selamlar gönderiyorum. Dualar gönderiyorum. Tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. O indirilen hatimler, o yapılan dualar. Cenab-ı Sizlere keder vermesin inşallah. Her şey gönlünüzce olsun, umduğunuz gibi olsun. Hani babacığım öyle dua ederdi. Allah gönlünüzün muradını versin, daha fazlasını da versin. Ben de acizane onun duasıyla siz değerli kardeşlerime dua ediyorum. Rabbim lütfunu ve keremini üzerinizde kılsın. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Bunu ilk canlı yayında, Söylemeyi bir vecibi olarak kabul ediyorum. Ne olur? Kabul buyurun. Rabbim sizlerden sonsuz razı olsun. Efendim bugün enteresan bir gün benim için, değişik bir gün. Çünkü alemlerin Yüce Rabbi olan Allah'ımız cümle geçmişimize rahmet ve merhametiyle muamele etsin. Babacığım Rahmetullahi Aleyh'in vefat yıl dönümü. 5 Mart. Hal böyle olunca ben bugün babacığım Rahmetullahi Aleyh'i yad etme adına... Ondan bahsedeceğim sizlere. Tekrar dua ediyorum. Yüce Rabbim, alemlerin yüce Rabbi olan Allah'ım, bütün geçmişimize rahmet ve muamele, e, merhametiyle muamelede bulunsun. Onlar şimdi sizlerden, bizlerden gelecek fatihalara, dualara, niyazlara bakıyorlar böyle. Ebu Hureyre radıyallahu anh Efendimiz hazretleri öyle söylüyor. Tabi belirli insanlar var değerli kardeşlerim, büyük insanlar var. Onlar Allah'ın lütuflarıyla beraber şeyde görüyoruz, e, kitaplarımızda görüyoruz. Ben bir zamanlar sizinle paylaşmıştım, onu bir getireceğim inşallah. Abdullah İbni Mübarek e, Rahimehullah'ın, radiyallahu anh'ın e, hayatını okumuştum da. Bu arada tabii insanın gözü takılıyor. Allah dostlarının, Evliyaullah'ın, alimlerin hayatları, hayat hikayelerinin anlatıldığı teracim kitaplarımız var, tabakat kitaplarımız var. Efendim orada bazı büyükler, vefatlarından sonra rüyada görülmüş hep. Efendim nasılsınız, ne alemdesiniz, alemlerin Yüce Rabbi Allah'ım size nasıl muamelede bulundu gibi sorular sorulmuş kendisine. Çok hoş, çok tatlı, çok enteresan cevaplar var. Mesela biri öyle buyuruyor. Rabbim bana innel müttekine fî cennâtin ve nehar fi maqadi sidqin inde melikim muktedir. ayeti i kerimesinin tecellisiyle tecellide bulundu. Yani bizim sevdiğimiz, yollarında olmaya çalıştığımız, e, şefaatlerini beklediğimiz ve Ya Rabbi bizi cennette onlarla beraber kıl dediğimiz üstadlarımız biliyorum ben, rahatlar. Çünkü dünyada, dünyada kullarının üzerinde böyle sanki tir tir titreyen Mevla-i Hazretleri kendine misafir olduktan sonra, öldükten sonra, onu kabre aldıktan sonra, cennete aldıktan sonra o kullarına kıyar mı dersiniz değerli kardeşlerim? Mümkün değil mümkün değil güzel bir mümin ölecek ondan sonra sıkıntı görecek mümkün değil çünkü Allah'a gidiyor zaman zaman konuştuk burada ölen bir mümin alemlerin yüce Rabbine gidiyor Allah'a gidiyor Allah'a misafir oluyor mümkün mü Cenab-ı Hak Hazretleri onu sıkıntıya koysun cennetlerde nimetlerde güzellikle hadisi şerifte de zaten anlatılıyor biliyorsunuz bir mümin kabre konuldu mu güzelce Melekler geliyorlar, soracakları, sordukları belirli sorular var. Onları sorduktan sonra öyle buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Müslim hadisidir, kitabul İman'da arzu eden kardeşlerim bakabilirler. Buyuruyorlar ki biz e, o gelen melekler diyorlar ki Münker Nekir, biz senin zaten böyle söyleyeceğini tahmin ediyorduk. Hadi, mübarek olsun dercesine. Kabrini diyor enine ve boyuna yetmiş arşın genişletirler. Yetmiş arşın enine ve boyuna kırk metre, kırk metre daha fazla hatta. Genişletirler. Sonra da diyor kabrinden cennete bir pencere açarlar. O orada cennetleri, nimetleri, o köşkleri, sarayları, o muhteşem manzaraları seyrederek kıyameti bekler. Ne kabrin karanlığı, ne sıkıntısı. Büyükler böyle, güzel müminler böyle. Yeter ki, yeter ki imanla ölmüş olalım. Ama bir de böyle, hani e, hayatında ufak tefek takıntıları olanlar olabilir ya, Rabbim cümlemize doğrudan cennete gitme bahtiyarlığını lütfetsin inşallah onları için de asıl şunu söyleyecektim bunun için bu konulara açtım Ebu Hureyre radıyallahu anh efendimiz hazretleri öyle buyuruyorlar kişinin kabrinde diyor bir ışık yanar ee, İmam-ı Buhari hazretleri El Edebül Müfret adlı eserinde sahihinde değil El Edebül Müfred'de bunu naklediyor hadisi olarak bir ışık yanar bir aydınlık olur bir nur olur şaşırır nereden geldi bu aydınlık böyle diye derler ki dünyada bıraktığın evladın senin için istiğfar okuyor. Ne büyük saadet. Ne büyük nailiyet değil mi? Onun için bizden bekliyorlar. Bekliyorlar. Yarın biz de bekleyeceğiz. Değerli kardeşlerim, biz de bekleyeceğiz. Yarın biz de bizi de kabre koyacaklar. Bu ondan on kaçış yok. Biliyorsunuz. Biz de böyle hani Anadolu'muzun bir tabiri var. Kuş gibi ağzını açmış bekliyor derler ya. O kuş yuvasındaki yavrular gibi. Fatihalar gelse, hatimler gelse, salatu selamlar gelse diye bekleyeceğiz. Biz de bugün biz gönderelim geçmişimize. اِفْاَلْ مَا شِعْتَ كَمَا تَد۪ينُوا Dilediğini yap. Sen ne yaparsan aynısı sana yapılır deniliyor. Yarında evlatlarımız bize göndersinler inşallah. Rahman. Biz bugün... Biz bugün geçmişimize sakın unutmayalım, ihmal etmeyelim. Hem de Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayalım. Bütün geçmişimize fatihalar okuyalım. rahman, alemlerin yüce Rabbi bizi onlarla cennetinde, cemalinin karşısında birleştirsin. Değerli kardeşlerim, dedim ya bugün size kısaca babacığımdan bahsedeceğim. Dört yıl oldu. Ya zaman nasıl geçiyor böyle? Dört yıl oldu. Dört yıldır ümit ediyorum Rabbime, Rabbime öyle hüsnü zannediyorum cennetler ve nimetler içerisinde. Bazı böyle bir latife olarak söyleyeyim, bazı böyle kendisine hüsnü zannettiğim kişiler var. Hoş insanlar var böyle. Bana selam getiriyorlar zaman zaman babacığımdan ve inanın böyle, ben inanıyorum, safiyetime verin, ben zaman zaman söylerim böyle. Diyorlar ki, hocamı tavafta gördük, Mekke'de gördük. Selamı var sana diyorlar, ben de selamını alıyorum. Mesela Almanya'ya gidiyorum, oraya değişik yerlere gidiyorum. Oradan kardeşlerimiz böyle, aman diyorlar hocamın kabrini ziyaret ederse bizim de selamımızı söyle. Ben de o kardeşlerimin selamlarını hep götürüyorum, tebliğ ediyorum. Çünkü, çünkü umuyorum ki Allah'ın dostları güzel insanlar kabirlerinde ölü değildir ölü değildir. Ben babacığımın öyle olduğuna inanıyor. Öyle hüsnü zannediyorum. Değerli kardeşlerim. Burada Konya'mızda Konya'mızda bir amcamız var da ben zaman zaman gidiyorum diyor. Kabirde bulamıyorum kendisini diyor. Belli ki diyor hele hele cuma günleri <gülüyor> belli ki diyor e, haremeyini şerifeyine gitmiştir. Yani böyle latifeler duyuyoruz. Rabbim cümlemize nasip etsin inşallah. Cümlemize nasip etsin inşallah. Ya yani Ruh eğer serbest olursa, değerli kardeşlerim, hapiste olmazsa ruh, biliyorsunuz tasavvuf erbabına göre, ölümden sonra ruh kınından çekilmiş kılınca benzer, çok daha rahatlık, seyyaliyet kazanır. İstediği yere gidebilir, dünyanın istediği yerini gezebilir. Tabii onlar için cennetler ve nimetler var, dünyayla pek ilgileneceklerini zannetmiyorum. Ancak özel görevi olanlar müstesna tabii. Rabbim hepimize iyilikler ve güzellikler lütfetsin. Efendim babacığım rahmetullahi aleyh, e, nüfus cüzdanında 1926 diye yazardı ama hem kendisinin hem de beraber e, okullara filan gittikleri arkadaşlarının e, söylediklerine göre 1924 yılının böyle güz aylarında dünyaya gelmiş. O gün e, babamın halası söylüyor, babacığımın dünyaya geleceği gün bahçelidir evimiz. Konya'mızın böyle uzak mahallelerinde uzak mahallelerinde şimdi merkeze biraz daha da o büyük bir bağları vardır e, oralarda çocukluklarını geçirmişler asıl doğduğu evde böyle küçük bir bahçeleri var dünyaya geldiği evde orada o güne kadar hiç görülmeyen çok büyük bir kuş bahçelerine gelmiş babamın halası rahmetullahi aleyh bunu benim halalarıma söylemiş anlatmış ben de onlardan e, duyuyorum Efendim, babacığım dünyaya gelinceye kadar bahçede beklemiş. Ne zaman ki babacığım dünyaya geldi, kendiliğinden yine uçmuş gitmiş. Konya'da o güne kadar hiç görülmeyen, ondan sonra da görülmeyen bir kuş. Allah'u Alem bir müjdedir bu. Ama hakikaten çocukluğu da çok farklı babamın. Yani böyle titiz, dikkatli, pehlivan yapılı, çalışkan, öyle derdi kendisi. Mahallemizde hiçbir arkadaşım benim bileğimden dahi tutamazlar. Çocuklukta oynadığımız oyunlarda ben mutlaka galip gelinceye kadar tuttuğunu koparırdı öyle azim sahibiydi. Mutlaka galip gelirdim, galip gelinceye kadar da uğraşırdım. İşte çocukların kendilerine göre oynadıkları oyunlar var mahallede oynanılan. O zaman asfalt filan yoktu, caddeler, sokaklar toz, toprak içerisinde ama büyük geniş bağlar var, bahçeler var. Ben hatırlıyorum hep onları, üzüm bağları, meyvelikler filan böyle. Oralarda diyor oyun oynardık ama. Ben diyor hiç hiç e, mağlubiyeti asla hazmetmezdim. Mutlaka galip gelirdim. Böyle çocukluğu da enteresan. Zaten düşünebiliyor musunuz? O günün dünyası. De işte 930'lu yıllar. Memleket harpten çıkmış. Nineciğim öyle söylerdi. Erkek kalmamıştı evladın sokaklarda neredeyse derdi. Yani o Birinci Cihan Harbi'nde, Çanakkale'de, sonra İstiklal Harbi'nde bütün erkekler kırılmış. Konya'mızdan, liseden 16-17 yaşındaki çocuklara, var, gençlere varıncaya kadar cepheye götürmüşler. Sokaklarda erkek görmek, ya genç erkek görmek öyle tesadüftü diyor. Anneannem anlatırdı, Allah rahmet eylesin cümlesine. Efendim ben babaanneme hemen hemen yetişemedim çünkü. O biz çocukken, çok küçükken vefat etmiş. Ama anneannem bunları bana hep anlatırdı değerli kardeşim. Ve asıl söyleyeceğim şu, fevkalade fakirlik günleri. Babacığım rahmetullahi hali hep ağlayarak böyle anlatırdı. Hem de bunları bize siz de öyle yapın değerli kardeşlerim, sofranın başında. Rabbimizin verdiği o nimete şükredelim, teşekkür edelim, dua edelim. Rabbimize hamd edelim, şükredelim diye sofra başında anlatırdı bunları. Çocuklar yiyecek başka hiçbir şey yok. Ben bunu size zaman zaman söyledim. Sabahleyin zeytinyağlı bulabilirsek bulgur pilavı, akşamleyin bulabilirsek yine zeytinyağlı bulgur pilavı. Evde başka bir şey yok. Yenilecek hiçbir şey yok. Şimdiki beni dinleyen yavrular, gençler varlarsa onlara bir latife bu. Eğer diyor kırkta yılda bir imkan bulur da çarşıdan ekmek alabilirsek o pasta yerine geçer ve katık yerine geçer. Ev ekmeğine, çarşı ekmeğine katık ederdik diyor. Şimdi tam tersine oldu. Şimdi o evlerde yapılan tandır ekmekleri, tabi ekmekler falan, onlar şimdi artık lüks oldu. Dünya tam tersine döndü. Çarşı ekmeği bizim için katık mesabesindeydi diyor, onu da çok nadir bulurduk. Evimizde yapılan o mütevazi yufkalar, ne bileyim ev ekmekleri falan. Böyle diyor, böyle ömrüm çocukluğumuz geçti. O günün o yokluğu içerisinde ilkokula başlıyor tabi. Ondan sonra ortaokula geliyor. Efendim, tabii zamanımızda kısıtlı, fazla bir şey de söyleme imkanım yok. Ortaokulun üçüncü sınıfında kendisi böyle sağa sola camilere, sohbetlere, vaazlara gitmeye başlıyor. Dedemiz e, rızk derdinde. Kendisi, babamın babası ince iş, güzel bir marangoz. Ama bazen Konya dışına giderler, e, çalışırlar uzun süre böyle. Yani babacığım, o çocuk yaşta evin mesuliyetini yüklenmiş. Daha o ortaokul talebesi olduğu yıllarda, o zaman ortaokullar vardı. Ortaokul deniliyordu yani biliyorsunuz, şimdiki orta öğretim dediğimiz yıllara. Efendim, o bir, bir yakınlarının yanında, bir kunduracı dükkanında ufak tefek hizmete başlar. Zaten ilk o, Allah onun da kabrini cennet etsin, ilk ustası aynı zamanda babacığımın ilk Kur'an da hocasıdır. Bilen bir insanmış, alimlerle, hocalarla, efendim dostluğu olan bir hoca efendi, Kapı, Konya'mızın Kapı Camii'ne çok yakın, küçücük bir dükkanları varmış böyle. Orada babacığım hizmete başlıyor, bir kalfa çırak gibi küçük hizmetlere bakmaya başlıyor. İlk defa orada hocasıyla karşılaşıyorlar, yani hocası o, Kur'an-ı Kerim'i kendisine o öğretiyor ilk defa. Mustafa Efendi, Endaze'nin Mustafa Efendi denilirmiş Konya'da meşhur bir za Zaten ilk e, kendisinin asıl hocası olan İsa Ruhi Bolay hocamızla da o dükkanda tanışıyorlar. Babacığım diyor, orada çalışırken kapı gittim. Hoca Efendi'nin İsa Ruhi Bolay hocamızın, Allah kabrini cennet etsin, melek haslet bir insan, vaazını dinledim diyor. Çok hoşuma gitti. Ya Rabbi ben de böyle hoca olayım dedim diyor. Sonra diyor dükkanımıza döndüm bir baktım biraz sonra hoca efendi bizim dükkan sahibimiz olan aynı zamanda benim ilk hocam olan Mustafa Efendi'yi ziyarete geldiler diyor. Mustafa Efendi hocamız öyle söyleyeyim asıl büyük hocası olan İsa Ruhi Bolay Hoca Efendi'ye babacığımı tanıtır. Evla, hocam der evladımız tahir, zeki, aklı başında, çalışkan bir talebedir e, dua edin. Elini öper Hoca Efendi Hazretleri'nin, başını sıvazlar Hoca Efendi, der ki orada evladın Tahir, böyle olmaz bu, sen asıl bana gel de, yani e, ok nereye gidiyorsun, ortaokula gidiyorum filan sen der madem ki meraklısın, ben sana gerçek ilim okutayım inşallah der. O söz tohum olur değerli kardeşlerim. Aradan diyor, belirli bir zaman geçti, iki arkadaşımla birlikte hocam beni aldı, İsa hocamıza götürdü. Ama İsa hocamız der ki, yani biz derse başlayalı bir hayli zaman oldu. Diğer arkadaşları mesafe katettiler. Biz bu halakayı tamamlayalım, ondan sonra ben Tahir'i de alayım. Ne zaman alacaksa, ertesi sene mi, daha ertesi sene mi? Hocası der ki, ilk Mustafa Efendi hocası der ki, Hocam Tahir zekidir. Siz alın, Allah'ın inayeti, inayetiyle arkadan gelir, arkadaşlarına yetişir. Onun ricasıyla diğer arkadaşı döner, babam ders halakasına hakikaten oturur. Aradan diyor öbür arkadaşı, Onunla bizzat görüştüm ben. Aradan diyor 2-3 ay geçti. Biz hocamla tekrar İsa Hoca Efendi'yi ziyarete gittik. Sordu Tahir'in durumu nasıl? O maşallah maşallah. O evvelki başlayan arkadaşlarını bile geçti. Maşallah dedi diyor. Böyle ama o günün dünyasında bir ortaokul talebesi o cehaletin, o dalgınlığın, o gafletin içerisinde şer'i ilimlere talip oluyor. O günün dünyası, o günün şartları, fakirlik, yokluk Bütün diyor akrabayı, taallukat, en yakınlarım bana muhalefet ettiler diyor Niye? Çünkü ortaokul 3. sınıftayken değerli kardeşlerim okulu terk ediyor Ne zaman ki hala sağ o günkü fizik hocası Allah afiyet versin İstanbul'da yaşıyor, birinde öyle anlatmıştı Arka sıralara çekilir, bizim fizik dersinde Tahir diyor, o artık Tahir hocamız derdi hep sonradan. Tahir hocamız diyor, Arapçaya çalışırdı diyor. Diğer arkadaşları şikayet ederler. Yani öyle bir aşka, öyle bir iştiyaka düşmüş ki Arapça nasıl Arapça dersler onun benliğini sardı ise, bakıyor olacak gibi değil, ortaokul, 3. sınıftan ortaokulu terk ediyor. Tabi herkes muhalif. Herkes muhalefet ediyor. Bana diyor böylece söylerlerdi. Küserler, darılırlar, kızarlar, bağırlar, çağırırlar. Oğlum artık bu meslek muvattal oldu. Geçti bunun zamanı. Ne yapacaksın? Ölümü yıkayacaksın? Başka ne iş yapacaksın? Ama buna rağmen kendi başıma diyor, onlarla mücadele ettim. Tek başına sülalenin içerisinde ve de diyor derslerime devam ettim. Hocası kendisini çok sevmiş. O günün şartları Türkiye'nin halini tahmin edersiniz değerli kardeşlerim. Yani Kur'an-ı Kerim okumanın suç olduğu bir dönem. Ya Bırakın Arapça derslerini, Kur'an-ı Kerim okumanın suç olduğu bir dönem. Hocama diyor giderdim, kitabımı ta gömleğimin içine saklardım. Hocamın evinin önüne vardığım zaman, bir sağa bakar, bir sola bakar, böyle kontrol ederdim diyor. Acaba takip ediliyor muyum hocama bir sıkıntı olmasın? Ondan sonra kapıyı çalar da içeriye girerdim. Bir yandan da fakirlik var, çoğu zaman... Öyle diyor, yayan gideriz. bayağı evleri mesafeli çünkü bulundukları yerle babamların eviyle hocasının evi çok mesafeli. Hele yaz zamanı hoca efendi bağa giderler. 4 sene devam etmiş babamın talebeliği efendim hoca efendisine hocasına devamı. Bir bisikletim vardı diyor. Kendisi böyle bazen ağlar bazen güler de anlatırken değerli kardeşlerim. O bisikletin iç lastiği var ya iç lastiğinde semadaki yıldızlar kadar e, yama vardı Ben giderken onları götürürüm Bisiklete biner giderim Hocam da ders okar, okurken bakarım Sıcaktan tozdan tekerler inmiş Giderken ben ona binerim Gelirken o bana biner getiririm Ters çeviririm bir daha yapıştırırım filan Ertesi gün bir daha biner giderim Böyle fakirlik günleri yokluk günleri Ama o 4 sene dersler devam etmiş Ondan sonra askerlik hayatı var Çok enteresandır Askerliğinde vazu irşadata hemen başlamış. İzmir Foça'da yapmış askerliğini. O günden kalma dostlar, dostluklar hala devam etmektedir. Öyle diyor. Sabahlara kadar camide mesela sohbet ederdik diyor. Sabahleyin gelir teslim olurdum orada e, yazıcı durumunda. Yani içeriye girerdim. Akşama kadar görevim devam eder. Tabi Hocaefendi Hazretleri'ne devam ederken asıl işin kaynağı, menbaı Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri'ne intisap eder. İlk yıllarını anlatıyor, çok tiz bir derviştim diyor. Yani değerli kardeşlerim hayatımız boyu babacığımı biz öyle gördük. Azim sahibi, irade sahibi. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani öyle üniversite falan falan okumamış ama... Ya nice profesörleri hani cebinden çıkarır derler ya, öyle müthiş bir muhakemesi vardı ki. Mesela o kelimelere, e, cümle yapılarına, tutun muhakemesinden, efendim hukufiyetinden başlayın da, evdeki haline varıncaya kadar akrabayı talukat içerisindeki hali, o azmi, o tuttuğunu koparma hali, o e, yani bir işe başladığı zaman vazgeçmemek, feukalade bir dirayet, dediğim gibi müthiş bir muhakeme ve hakikaten unutmak nedir bilmeyen bir zekası vardı. İnanın böyle, benim yanında karşılaştığım bazı dostlarımız, işte hocam beni hatırladınız mı? Sizinle 30 yıl evvel falan yerde görüşmüştük değil mi? Ben sizi 25 yıl evvel mesela Erzurum'da görmüştüm değil mi? Böyle yani Kayseri'de görmüştüm, görüşmüştük değil mi? Böyle bir defa görüşsün bir insanı hemen hemen hiç unutmuyorduk. Yani öyle, ya bunun, bunun çok ayrı delilleri var. Hala Kapı Cami'imizin imamı artık o da yaşlandı, Rabbim ayırla afiyet versin. Hasan Altın hocamız var. Babacığımla beraber farsça derslerine devam etmişler. Bir gün diyor hocamıza gittik diyor, o Türkistan taraflarından gelmiş Hacı Haki Efendi diye bir zat, mübarek bir insan, oralardan Rus zulmünden kaçarak gelmişler, Konya'ya yerleşmişler. Farsça bildikleri için talebeler toplamış etrafına, bu arada babam da farsça okuyor. Bugün size Mesnevi'den okuyor ya, işte hocasının adı Hacı Haki Efendi. Efendim bir gün diyor, Hoca Efendi Hazretleri bize diyor, 3-5 talebeyiz, 5-6 talebeyiz diyor Hasan Altın Hocamız. Bayağı ders verdi. Çocuklar işte birkaç gün sonra bir gün verdi, 3 gün sonra gelin bu dersleri de hazırlayın, çalışın, bu kelimeleri ezberleyin, bu konuları hazmedin, gelin tekrar devam edelim. Tam diyor kapının önüne çıktık, Tahir Hoca kardeşimiz dedi, abimiz dedi ki diyor, ya arkadaşlar müsaade eder misiniz benim o gün şöyle bir mazeretim var, dersim var, bir yere gideceğim, vazım var, sohbetim var, ben dönüp hocama bugün eğer kabul ederse bu dersi vermek istiyorum. E biz de dönelim dinleyelim dersi dedik diyor, döndük diyor. Daha hoca efendi verirken kelimeleri ezberlemiş, dersi halletmiş, üç gün sonraya çalışıp da getireceğimiz dersi döndü, tekrar hocaya verdi ve gitti. Üçüncü gün sonra gelmedi diyor. Yani o dersi daha hoca efendi anlatırken ezberler. Böyle böyle fevkalade bir zekası vardı. Kendisi söylüyordu, hafızlık yapanlar bilirler. Ben bunu zaman zaman söyledim size. Günde beş ham ezberlerdim diyor. Yani hafızlıkta hiç üzerinde çalışılmamış sayfaya e, ham sayfa deniliyor. Daha henüz hiç çalışmamış, hiç talebe hafızlık yapan kişi hiç üzerine bakmamış. Günde sabah namazından sonra beş ham, beş sayfa ezberlerdim. Giderdim onu hocama verirdim o gün diyor. Bakın bunu ben, ben kendisinden duymadım. Beraber hafızlık yaptığı bir arkadaşından duydum. Bir gün diyor iş iddiaya bindi, bize kızdı. İmamlık da yapıyor bu arada, hem hafızlığa çalışıyor, hem de imamlık yapıyor. Bir gün akşamla yassı arasında diyor, beş sayfayı ezberledi. O beş sayfayı yassı namazında, far, mihrapta diyor, namazda okudu bize diyor. Ben buna şahidim diye, hala sağ olan bir amcamız, babamın hafızlık arkadaşı bunu bana bizzat söylemişti. Rabbim böyle bir meleke vermiş, böyle bir, böyle bir güzellik ihsan etmiş, yani e, farklı bir insandı. Her yönüyle farklı insandı, çok titizdi, çok titizdi. Evin içerisindeki dağınıklığı falan hiç öyle sevmez. Hatta inanır mısınız, böyle e, onu dostlara da söylüyorum, son zamanları artık fazla da konuşamıyor. Kendisini yukarıya aldık, oturduğu minderi şöyle birazcık, birazcık eğilmiş. Bize işaret ediyor, o minder eğilmiş biraz onu düzeltin. Yani karşısında bir levha duvarda birazcık eğilsin, saat biraz değişik dursun, ne bileyim herhangi bir şey biraz derhal derhal müdahale eder, onu düzeltin derdi. Evin içerisinde dağınıklığı hiç sevmez. Ve de ciddi bir disiplin. Asıl bizim ondan gördüğümüz hayatı boyu şeriata ittibadır değerli kardeşlerim. İnşallah biz de yavrularımıza, evlatlarımıza karşı öyle olalım. Yani biz babacığımdan ne kadar takdir gördük? Şer'i şerife uyduğumuz zaman, İslam'a uyduğumuz zaman hep öyle ona göre bize takdir efendim e, duygularını ifade etti. Hep bizi takdir etti. Ama eğer bir hatamız, noksanımız olursa da asla göz yummadı ve de sitem ettiyse eğer bizim herhangi bir ihmalimizde, dalgınlığımızda hep ölçü şeriat siz de biz de bugün inşallah bu düsturu ölçü edinelim bu düsturu ölçü edinelim yani ben Allah aşkına yanlış anlamayın bugün sizin karşınıza çıkıyor da birkaç kelime bir şeyler söylüyorsam bütün bunlar babacığımın bana öğrettikleri şeylerdir ben onun duasıyım hani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ben bunu zaman zaman kendisine de söylerdim de gözyaşlarıyla dua ederdi bana İbrahim aleyhisselam ben ceddim İbrahim'in duasıyım diyor ya Hakikaten ben de öyle, Rabbim layık kılsın, dua ediniz, bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani, o öyle büyük bir sancak bıraktı ki bize, öyle benim gibi cılız bir bayrak direğinin o sancağı dalgalandırması falan mümkün değil ama, yolunda olmakla iftihar ediyorum. Rabbime hamd ediyorum, onun mesleğini seçmişim, onun yolundan gidiyorum, ona layık evlat olmaya çalışıyorum. Bu konuda dualarınızı vallahi bütün samimiyetimle istirham ediyorum. Ne olur bize dua ediniz, sonra... Ben de iftiharla söylüyorum. Rabbime hamd ederek söylüyorum. Evlatlarımın ikisini de iki oğlum var. Onları da şeriatçı yani böyle e, ilahiyatçı olarak yetiştiriyorum. Her ikisi de biri ilahiyat fakültesinden mezun oldu, öbürü İnşallah diyorum bizim kıyamet sabahına kadar neslimizi Rabbim ne kadar takdir etmişse hep Tahir Hoca gibi olsun. Daha önce ben size söylemiştim. İnşallah biz Tabii diğer mesleklere de ihtiyaç var, doktora da mühendise de her her şeye ihtiyaç var ama bizim bizim neslimizden kıyamet sabahına kadar hep hoca gelsin. Ümmeti Muhammed'e hizmet edelim, garraya, şeriatı garraya hizmet edelim, Kur'an'a hizmet edelim. Rabbim öyle lütfetsin inşallah. Rabbimden bütün niyazım budur, sizlerden dua bekliyorum. Talebelik bitince dediğim gibi askerlik biter. Ondan sonra gelirler, Konya'ya döndükten sonra hemen Konya'nın Değişik camilerde böyle imamlık görevleri falan alıyor, e, vaaz etmeye başlıyor. 1950'li yıllar e, Ahmet Hamdi Aksu ki hocamız bir İşleri Başkanı olarak Konya'daymış, babamı dinlemiş. Ankara'ya gittiği zaman demiş ki ya Konya'da genç bir hoca var. O günlerde Konya'da hiç babamın yaşında e, genç bir hoca yok. Zaten artık belli Osmanlı döneminden kalma hep yaşlı hocalarımız. Onun için bazı kişilerin kıskançlığına da sebebiyet vermiş. Yani bu, yani bu genç hocada nereden çıktı dercesine? Tabii çok sevenler var. Hacı İsa hocamız gibi, Fahri Efendi Hazretleri gibi, kendi hocası İsa ruhi. Yani tasavvuf terbiyesi almış hoca efendiler. Babam genç bir derviş bir yandan, bir yandan e, ilim adamı. E, hocada okumuş, o bütün medrese ilimlerini tah, e, tahsil etmiş. Efendim, sonra kürsüye çıktı mı? O günkü vaazlarını görüyorum ben. Teiplerde bazıları kayıtlı. Böyle yağmur gibi dolu gibi kendisi öyle tabir ediyor. Bir konuya girdi mi patır patır patır dolu gibi böyle o konuyu anlatıyor, iniyor. Kendisi öyle yani konuşurken kendisinin tabiridir bu. Konuşurken nokta virgül koymadan konuşurum derdi. Sizin şimdiki Kon TV'de izlediğiniz bazılar. Babacığımın 70 yaşından sonra 80 yaşına yakın ki 95'li yıllarda yani işte öyle 70'den sonraki vaazları artık tamamen e, böyle e, sükunet bulmuş, istikrar bulmuş o gençliğindeki konferanslar. O, i̇nanır mısınız? Ankara'da 1974 yılında bir konferansa gittik. O zamanlar Kıbrıs Harekatı günleri. Efendim e, tabii o günler de öyle demek ki sıkıntılı günlermiş. Salon, bir sinema salonu tutmuşlar dostlar. Efendim, e, hınca hınç dolu. Çıktık, davet edenler nedendir bilemiyorum, bizi bir yere götüremediler, biz Konya'ya tekrar dönüyoruz. Ama babacığımın haline bakıyorum, ben de İslam Enstitüsü talebesiyim, perişan, çok korkunç terlemiş. Yani böyle ceketi ıslanmış yanımızda bir şeyler var. Yedek çamaşırımız falanımız, gömleğimiz falan var ama değişik çamaşır değişecek, değişecek bir yere bile götürmediler bizi. O arkadaşlara sitem etmiyorum. Yanlış anlamayın. Asıl anlatacağım şey farklı. Konya'ya doğru geliyoruz. Bir inşaat halinde bir petrol yapılıyor. Dedim babacığım bu hâlle gidemezsiniz. Hiç olmazsa şurada duvarın arkasına çekilelim bir böyle şey günüde. Efendim yaz günüde şurada bir çamaşır değiştirelim. Yeminle söylüyorum bakınız değerli kardeşlerim. Sadece fanilasından şu bir bardağı dolduracak ter sıkmıştım. Baktım çok farklı. Dedim şunu toparlayayım bir sıkayım bakayım. Yani böyle şeriat için çok ter döktüler. İslam için çok ter döktüler. Bugünkü ümmeti Muhammed'in bu bu güzelliği, bu yaşanılan güzellikler hep o gün Necip Fazıl Üstad'ın dediği gibi hani o onların ağızlarından döktükleri tohumların yeşermesiyle oldu. Tabii bu sadece babacığım değil. Üstat Necip Fazıl, diğer hocalarımız, diğer üstadlarımız, diğer büyüklerimiz ama emek çektiler, ter döktüler. Yerine göre mahkemeler. Yani mesela 50'li yıllar zamanım keşke daha fazla olsa da rahat anlatabilsem ama bugün böyle ilk sohbet böyle dar bir zamana gelecek arkadaşlarımız öyle koymuşlar saati. Efendim bir aramız olacak ondan sonra kısa bir sürede şey diyeceğiz, sohbeti bitirmiş olacağız. İnanın böyle aslında saatler anlatmam lazım babacığım rahmetullahi aleyhi size ben. Tabi bir, bir, bir ömür tecrübemiz var onunla bir ömür beraberliğimiz var. Efendim e, yani öyle bir gayret öyle bir nereden çağırdılar? Hemen arabalara binilir hemen organize yapılır oraya kadar gidilir konferans yapılır ve böylece geri dönülür, gelinir. Ve de dediğim gibi, sert konuşur, kimseden çekinmez. Bir şey söyleyeyim mi size? Şimdi sizin KON TV'de izlediğiniz o görüntülü vaazlar var ya, mahsurlu olabilecek bölümleri rutuşlanmış vaazlardır. Babacığımın bazı sözlerini siz duymuyorsunuz, hiç yok onlar. Bugün bunu rahat söyleyebilirim. Çünkü, Geçtiğimiz günlerden geliyoruz, sıkıntı olmasın, kimseye sıkıntı yapmayalım diye bir kardeşimiz oturdu, onları rütuşladı. Keşke kendim rütuşlasaymışım. Ee, yani bazı çok önemli, söylenilmesi gereken şeyleri siz bugün duymuyorsunuz. Söyleneceği zaman sert söyler. Tenkit edileceği zaman sert tenkit eder. Kimseden Allah'ın izniyle korkmaz. Ha, 50'li yıllardan. Onun için hep takışmış. Yani o geçtiğimiz dönemlerle hep takışmış. Onun için ah diyorum ah. Şimdi o benim yaşlarımda bir sağ olsaydı, bir konuşsaydı da bir dinleseydiniz. Rabbim ondaki gayreti, ondaki samimiyeti, ondaki ihlası, ondaki celadeti bizlere de lütfetsin inşallah. Bugün Türkiye'miz elhamdülillah her şey söylenilebilen hale geldi. Bakmayın o insan hakları filanlar falanlar işte şu gazetecilere baskı var filan filan. Biz ne günler gördük onlar bize bugün bu bu bu. Ee, bu, bu küstahlıkları yapanlar geçmişte bize inanın böyle ne, ne sıkıntılar çektirdiler 12 Eylül'de babacığım muhakeme edildi bir ara ben o zaman Suudi Arabistan'da Mekke'de talebeydim haber geldi bana hocamlar dediler idamla yargılanıyorlar 12 Eylül'den sonra babacığım idamla yargılandı o günlerden şikayetçi olmayanların kulakları çınlasın o zavallıların babacığım ve arkadaşları idamla yargılandılar ve de e, arkadaşlara öyle söylerlermiş, arkadaş ihtilalin mantığı olmaz, yarın hepimizi bir çukura doldururlar, üzerimizde dozerle kapatırlar giderler derlermiş. O günleri geçirdiler, o sıkıntılı günleri geçirdiler mesela. Ama hak ve hakikati söylemekten asla geri durmadı. Bugün elhamdülillah herkes her istediğini söylüyor. Herkes. Ben şu ekrana çıkıyorum, samimiyetle söylüyorum, İslam adına, şeriat adına, dilimi çektiğim hiçbir şey yok. Bütün e, hayatı ilahiyeyi, Resulullah'ın bütün hadislerini istediğim rahatlıkla anlatabiliyorum. Bugün Türkiye'mizde hakikaten gerçekten istenilen bir demokrasi var. İstenilen bir fikir hürriyeti var. Bir söz hürriyeti var. Geçmişte babacığım onu söylüyordum 12 Eylül'den sonra gelin isterseniz size şeysiniz göstereyim. İddianameyi göstereyim. Neden idamla yargılandılar biliyor musunuz? Burdur'daki bir konuşmasında bir miting konuşmasında üç defa hak demiş. Üç defa hak demiş, hak dediği için idamla yargılandılar. Buna benzer şeyler. Yani mesela 60 ihtilalinde babacığım, öyle derdi. Çocuklar, benim tabii çocukluğum, küçüklüğüm günler o zaman. Ben 56 doğumluyum, 60, 1964'da yaşındayım. Efendim, ee, 8 ay valizim hazır bekledi. Anneme demiş ki, rahmetullahi aleyhaya, ee, bunlar bana gelirlerse eğer bir pijama almaya bir terlik almaya bile müsaade etmezler sen bir, birkaç değiş çamaşır koy pijamamı koy terliğimi koy 8 ay evladım hemen e, kapımın arkasında çantam hazır bekledi derdi ama alemlerin yüce Rabbi lütfetmiş o zaman tutuklayamamışlar Mahmut Sami Ramazanoğlu Üstad Hazretleri de o Allah için konuştu diye Rabbimiz onu muhafaza etti diye buyurmuşlar sonradan. Ne sıkıntılar gördüler. Şimdi elimizde ben kütüphaneyi karıştırıyorum. Adem'in takip kararları yani takipsizlik kararları. Orada mahkemeye verilmiş, burada mahkemeye verilmiş, orada dava açılmış, burada dava açılmış. Şunu söyledin suç, bunu söyledin suç. Zaten kendileri Kur'an-ı Kerim okumanın Talebelerle okuyoruz diyor, çok zeki talebeler, bugün hala sağ olanları var. Talebeleri okuyoruz diyor, Arapça okuyorlar, camide imam. Arapça okutuyor, geldiler bastılar diyor, beni aldılar götürdüler. Talebeleri dağıttılar, kitaplarımızı müsaade ettiler ve o maalesef ölecek kaldı diyor. Sonra o, o, o talebelerin hemen hemen hepsi imam hatiplerde. O kadar ki dersleriyle müftülükler yaptılar, efendim vaizlikler yaptılar, hocalıklar yaptılar. Hepsi bugün babacığım rahmetullahi aleyhi rahmetle yad ediyorlar sağ olanları. Yani e, hayatı boyu şunu söyleyeyim ara vereceğiz yine e, yani babacığım diyordu ki o, o şeyde 27 Mayıs ihtilalinde 60 ihtilalinde bu kadar sokakta derlermiş ki arkasından hem de Kapı Camii'nin etrafındaki insanlar bunlar Konya esnafı daha bu hocanın ipini ne zamana kadar çekeceğiz bu hala konuşuyor yahu derlermiş. Arkasından yolda ben duyardım bunu diyor. Arkamdan böyle söylerlerdi diyor. Daha bunun ipini ne zaman çekeceğiz derlerdi diyor. Ama diyor ben o şartlarda bir vaazımı hiçbir camideki bir tek vaazımı ihmal etmedim. Her vaazımda kürsüye çıktım tebliğimi yaptım demiştir. Tabiri cennet olsun bütün geçmişimizle beraber. Şimdi işte ben önüme böyle bir dünya notlar filan getirdim ama hiçbirine bakmadan zamanın su gibi akıp geçip gidiyor değerli kardeşlerim. Efendim, Aliulvi kurucu üstadımız der ki Allah rahmet etsin cümlesine. O konulara filan hiç giremedim. Bitmez güzelin vasfı ağaçlar kalem olsa. Hakikaten öyle. Ben babacığımı saatler boyu anlatabilirim size. Onun manevi yönüne, gönül yönüne hiç giremedik mesela. Sözü şunlarla bitirmek istiyorum. İnşallah ileride sohbetlerimiz olursa, Rabbim nasip ederse, Allah'ım ömür verirse yine geleceğiz. Ben bu konuda biraz daha sohbetleri devam ettireceğim. Bugün söylemek istediklerimi hiç söyleyemedim ama babacığımın çok sevdiği, babamı çok seven üstatlardan biri de üstat Necip Fazıl Kısakürek'tir. Necip Fazıl Kısakürek'i yakından tanıyan insanlar onun kolay kolay kimseyi beğendiğini görmemişlerdir. Bir üstad Abdulhakim Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni met ettiğini görüyoruz. Onun dışında öyle o sizin büyük diye tanıdığınız insanları filan o büyük doğularında çırpıştırmış adamdır. Üstad Necip Fazıl. 1965'te oralara filan hiç giremedik. Burdur'da tanışırlar babamla. Ben o zaman ilkokul öğrencisiyim. Burdur'da tanışırlar. Bu o günlerde Yeni İstanbul diye bir gazete çıkmaktadır. Ee, Türkiye'de eskiler bilirler ben çok iyi hatırlıyorum. Onun noktalamaları vardır üstadın. Önce Yeni İstanbul'da o küçük bir köşede, sağ alt köşede küçük bir yere şunları yazar. Yani üstaddan Necip Fazıl'ın ağzından bir şeyler söyleyip öyle bırakacağım. Der ki, din adamı, başlık böyle. İyi dinlemenizi istirham ediyorum. Bunları Necip Fazıl söylüyor. Bu vatanın kaldırımları fil dişinden ve evleri billurdan, hayalüstü bir madde ve mana kemaline ulaşmış, hayalüstü bir madde ve mana kemaline ulaşmış bir başkenti sitesi, metropolisi olsaydı da, yani bugünkü İstanbul'u mesela kastediyor üstad, bu başkentin bir milyon kişilik büyük bir mabedinde, bir camisinde ve her evin her odasında bir hoparlör içerisinde sesi uğuldayan, gösterecek çapta, Gerçeklikte ve derinlikte bir din adamına 25 bin nüfuslu Burdur kasabasında rastladım, gelince anlatırım diyor. Sonra İstanbul'a dönmüş Hazret, şunları yazıyor gazetede. Tahir Büyükkörükçü, başlık böyle. Şöhretini uzaktan duyduğum fakat şahsiyle, eserini şahsiyle eserini ve tesirini Burdur kasabasında Burdur o günlerde halbuki bir il ama üstadın gözünde küçücük bir yer. Onun hikayesi dahi babam oraya sürgün etmişlerdi çünkü. Baştan alıyorum efendim. Tahir Büyükkörükçü. Şöhretini uzaktan duyduğum fakat şahsiyle eserini ve tesirini Burdur kasabasında gördüğüm Tahir Büyükkörükçü öteden beri vasıflarını hayalimde yaşattığım üstün din adamının halis örneği. Öyle ki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 bunca ölü sakat ve sapık misaller içerisinde numunelik şahsiyetin Burdur'da bulunduğundan haberli midir? Necip Fazıl Kısakürek, Çerçeve Yeni İstanbul Gazetesi, 19 Mart 1965. Hepinize tekrar Allah'a emanet ediyorum. Dualarınızdan dolayı Rabbim hesapsız razı olsun diyorum. Rabbim cümlenize sıhhat, afiyet, sağlık, saadet ve selamet nasip etsin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Geceniz hayırlı olsun. Dualarınızı bekliyorum. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu Efendi.